İblisin İslam'a tuzağı, tasavvuf felsefesi. Tasavvuf kavramı ve istilahi anlamının İslam'da yeri yoktur. Ne Kur'an'da, ne sünnette yeri, dayanağı olmayan, sonradan İslam'a sokulmuş, bid'at bir kavramdır. Tasavvuftan hicri iki senesinden sonra bahsedilmeye başlanmıştır. Kısacası tasavvuf, İslamiyet'in doğuşundan yüzlerce sene sonra İslami ve İslami olmayan kaynakların etkisiyle ortaya çıkmış ve sürekli felsefi etkilerle gelişip bir marka sisteme dönüşmüştür. Hicri 300'de ise tasavvuf, vahdeli vücut şeytani aşısıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Sahabe zamanında ne tasavvuf ne de mutasavvuf diye tanımlanan bir düşünce, topluluk yoktu. İbadet bakımından tabi'in ve at tabi'in arasında bir farklılık da söz konusu değildi. Bazı müsteşriklerin sandığı gibi bir zühd hareketi de mevcut değildi hatta züht kavramı da Kur'an'da yer almamıştır. Ancak Yusuf 12'de 20'de, Yusuf'u kuyudan çıkarıp satın alanların isteksizliğini belirtmek için sadece bir yerde Zahid'in kelimesi geçmektedir. Kur'an'da oldukça sık tekrarlanan kavram takva, Allah'tan sakınma kavramıdır. Veka, sakınma, korunma kökü türevleriyle birlikte Kur'an'da 258 kere geçmektedir. Elbette takva, Allah'tan korkup sakınmak ve Allah'ı zikretmek her müminin temel görevi ve vasfıdır. Bu anlamda Müslümanlar arasında Allah'ın indinde bir derecelenme olması da tabidir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında takva gayretinde az da olsa aşırıya kaçanları uyarmıştır. Ebu Zer, Ebu Derda ve Huzeyfe bunlardan birkaçıdır. Ancak elbette sahabe, tabi'in ve atbet tabi'inden, takva yolunu tutan birçok mümin toplulukların bulunması gayet tabi bir durumdur. Hicri 200 yılına kadar bu takva zürt gayretleri içinde olanlar hiçbir zaman tasavvufla bağlantılı mutasavvuf kavramını kullanmamışlardır. Bu nitelendirme ve İslam'ın dışına kayma Hicri 200'den sonra ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıldan itibaren mutasavvufların sayısı artmış ve tasavvuf giderek İslam dışı bir öğreti haline gelmeye başlamıştır. Sufi kelimesinin kökeni tartışma konusu olmuştur. Sufilerin çoğunluğu bu kelimenin safadan türediği ve sufinin dünyevi kirlerden temizlenen seçkin kişi anlamına geldiği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazıları ise sufi kavramının saftan geldiğini iddia etmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mescidi Nebevi'nin yanında barınan fakir Müslümanlara verilmiş bir isim olan Ehli sufeyi referans göstermişlerdir. Kuşeyri ve diğer Sufilerin görüşüne göre bu açıklamalardan hiçbirisi etimolojik olarak doğru değildir. Tasavvuf ile ilgili mevcut en eski risalenin yazarı Ebu Nasr Serrac'a göre ise Sufi ismi Suf, yün elbiseden türemiştir. Her ne kadar Sufi kavramının orijini karanlık ise de Sufi kelimesinin yaklaşık Hicri 2. asrın sonlarında Zühdün tasavvufa dönüşmesi esnasında yaygınlık kazandığı anlaşılmaktadır. Bu kavramın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var olduğuna işaret eden zayıf rivayetlerin hiçbir değeri yoktur. Kendilerini peygamberin gerçek ruhi varisleri olarak gösteren üçüncü ve dördüncü asır sufileri iddialarını desteklemek için bir takım dayanaksız deliller ileri sürmüşlerdir. Ancak şu da bir gerçektir ki ilk sufizmde tasavvufi unsurlar daha azdı ve züht eğilimleri güçlüydü. Peygambere yaklaştıkça mistik anlam taşımayan, ibadet ve züht gayretleri ön plana çıkmaktaydı. Hicri ikinci asra gelmeden önce, sufi diye nitelendirilenler, genellikle Kur'an'a uygun hareket etmekteydiler. Onlar Allah'ı seviyorlardı ve ondan sakınmayı esas alıyorlardı. Bu arada, sufi kelimesinin Fars ve Türk şiirinde, bazen münafık dindar veya ahlaksız özgür düşünür anlamında kullanıldığı görülmektedir. Hicri üçüncü asırda sufilik, tasavvufi bir boyut kazanmıştır ve o zamana kadar arka planda kalan felsefi vahdeti vücutçu eğilimler belirleyici olmuştur. Ancak sufiliğin züht takva aşamasından vahdeti vücut felsefesine kayışta dış tesirlerin önemi ortadadır. Bu felsefi tesirlerin kaynaklarından en önemli birkaçı Hristiyanlık, yeni Platonculuk ve Budizm'dir. Tasavvufun esaslarını vaz eden Zunun el-Mısri Hicre 245 bu asırda faaliyet göstermiştir. Böylece müritleri olan şeyhler zuhur etmiş, bir takım tasavvufi kaideler ve adetler türemiştir. Şeyhlerine kayıtsız şartsız bağlanan müritler, bu usulleri onlardan öğrenmeye başlamışlardır. Böylece İslam'a, iblis öğretisinin sokulması için adeta kanal açılmıştır. Ebu Yezid el-Bestami, Hicri 261 üstad olmayanın üstadı şeytandır derken, Zunun el-Mısri, şeyhe itaat, Allah'a itaatten daha iyidir diyebilecek kadar iblisin kucağına oturmuştur. Biz bu çalışmamızda tasavvufun ortaya çıkışı ve tarihsel değişim dönüşüm sürecini ele alacak değiliz. Bu konuyla ilgili çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Özellikle müsteşriklerin bu konuya çok hevesli olduğunu biliyoruz. Biz burada İslam'ı, İslam'dan sapmayı ve iblis öğretisinin İslam'a sızmak için açtığı kanalları incelemeye, gün ışığına çıkarmaya çalışacağız. Özetle tasavvuf felsefesi yoluyla, İslam'ın yedeye alınarak çağdaş Niveyç felsefesiyle nasıl uyumlu hale getirildiğini, iblisin kadim planı içinde deccal dünyasına hizmet ettirilmek istendiğini ortaya koyacağız. Tasavvuf felsefesinin temel yanılgısı, iblisin ve adamlarının şeytanca etkileriyle oluşan yanılgı, Allah'ın zatî varlığı, sıfatları ve yarattığı alemlerle olan ilişkisi noktasında toplanmaktadır. Bu yaratma ve varlık meselesi dinin en temel meselesidir. Burada üç önemli yanıltıcı, saptırıcı tesir kaynağı söz konusudur. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde bunlar üzerinde durulacaktır. Ancak çok kısa bir şekilde bu tesirleri üç kategoride toplayabiliriz. Birincisi ve en masumu bilgi eksikliğidir. Gerçek bilim akıldan sonra Allah'ın yüceliğini ve kim olduğunu kavramanın en temel vasıtasıdır. Bugünün evren, madde bilimine bu tasavvuflar sahip olsalardı, bu derece azim hatalar yapmazlardı herhalde. İkincisi, İslam öncesi bozulmuş din felsefeleri, Sümer, Babil, Mısır, Eski Yunan, Hint, Yahudi Kabala, Meccusi, İranî, Hristiyan felsefelerinin doğrudan yahut dolaylı etkileri. Bu kültürlerin ortak temel karakteristikleri, cin şeytanların azami derecede saptırıcı etkilerine maruz kalmalarıdır. Üçüncüsü, iblisin ve şeytanlarının mutasavvıfların saklı kibirlerine ve duygusal zaaflarına rüyada yahut hayal aleminde hitap ederek etkilemeleridir. Elbette bugün şeytanlar, insanları nasıl ruh, melek, uzaylı diye kontrol altına alıp yönlendiriyorlarsa, geçmişte de melek, peygamberler veya peygamberimizin sahabelerinin ruhları olarak kendilerini takdim ederek mutasavvıflara vahyetmişlerdir. Allah'ın koruduğu Kur'an kaynağını bozamayacakları için her türlü batini anlamları, zırva yorumları ve tefsirleri özellikle hastalıklı zihinlere bu yolla enjekte etmişlerdir. Tasavvuf felsefesi yoluyla İslam'a açılan şirk kanallarını ve bu kanallardan İslam denizine akıtılan şeytani hastalıklı pis suları gün ışığına çıkarmadan önce alemlerin Rabbi olan sonsuz yüce Allah'ın varlığı ve alemleri yaratması temel meselesine bir göz atalım.